Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar. Evet bu hafta biraz daha ekonomi ağırlıklı bir program yapmayı planlıyoruz. Aslında bir biçimiyle konuşacağımız konu hem ekonomiyi hem ekolojiyi yakından ilgilendiriyor. Malum son dönemde Türkiye ekonomisindeki bir takım sıkıntılar, dar boğazlar. Herkesin gündeminde tabi bütün bunlara bağlı olarak özellikle enflasyondaki yükselişle birlikte başta meyve sebze olmak üzere gıda fiyatlarında çok ciddi bir artış gözlemleniyor. tabii bunda alınmış olan bir takım ekonomi politikalarının ekonomi politikalarında alınmış bir takım kararların çok büyük ee, e, önemi var tabi bu, bu alınan bir takım kararlar sonucunda e, özellikle ithalat e, kapılarının e, açılması, gümrüklerin e, bazı ürünlerde sıfırlanması ve tabi e, bunun yanında e, Türkiye'de Dünyanın içinden geçmekte olduğu iklim değişikliğiyle bağlantılı felaketlerden Türkiye'de nasibini alıyor. Maalesef Türkiye'nin önemli tarımsal üretim yapan merkezleri çeşitli aşırı hava olaylarından etkileniyor. Son günlerde Antalya ve bölgesinde Batı Akdeniz ve Ege'de çok ciddi fırtına, sel taşkınları, hortumlar ve maalesef cam Kayıplı bir takım aşırı hava olayları yaşadık. Tabii bunların yanı sıra maalesef ki Türkiye'de seracılığın çok yoğun faaliyet gösterildiği bir bölge. Tarımsal üretim anlamında da çok büyük bir zarar söz konusu. Tabii bütün bu fiyat artışlarında bunun da etkisi olduğunu söylemek mümkün. Tabii şimdi biraz belki... Filmi geriye de sararak bu konularda son derece uzman ve yazılarıyla da kamuoyunu bilgilendiren bir gazeteci dostumuz telefon attığımızda. Dünya Gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım. Günaydın. Günaydın. iyi yayınlar Pelin'e. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza duk. Evet şimdi e, geçtiğimiz aylarda malum a, soğan deposu baskınlarıyla. Türkiye gündemi meşgul oldu bir süre. Şimdi son günlerde de fiyatların çok fahiş olduğu gerekçesiyle market baskınları oluyor. Marketler bunlara karşı bir takım karşı hamleler geliştiriyor. Bazı ürünleri raflarına koymamak, satmamak mevsimde olmadığı için fiyatı yüksek bir takım ürünler. Şimdi bu böyle bir kargaşanın içinden geçiyoruz. Burası bir tarım ülkesi. Neden bu fiyatlar bu kadar yükseldi? Nasıl bir şeyin içinden geçiyoruz? Biraz bunlarla ilgili sizden bir değerlendirme alarak başlayalım. Evet, öncelikle tabii tarım konusunda tarımın bu kadar gündemde olması, bu kadar çok konuşulması, hele bir yerel seçim öncesinde konuşulması önemli çünkü e, Türkiye açısından tarımın önemi çok büyük ama yıllarca bu önem ne yazık ki görülmedi. E, aslında bugünkü e, sorunların temelinde de e, bunun yattığını düşünüyorum. Ben özellikle 1980 sonrasında biz artık dışı açılma politikalarıyla işte sanayileşerek kalkınacağız. E, tarımı bir anlamda küçük görerek yani onu bir ayak bağı olarak görmenin bugün... Sonuçlarını yaşıyoruz. Gıda fiyatları, gıda enflasyonu özellikle son 5 yılda çok çok daha gündeme geliyor. Neden? Çünkü biz biraz da ülke olarak hep sonuçla ilgileniyoruz. Yani fiyatla ilgileniyoruz. Doğru. Oysa fiyat sadece bir sonuç. Yani uyguladığınız politikaların sonucunda fiyat düşük olur, yüksek olur. Biz şu an sonuç odaklı bir tartışma ve bir... E, politika üzerinde duruyoruz ve özellikle e, hükümet ülkeyi yönetenler daha çok yani bu gıda zincirinin üretimden başlayarak tüketiciye kadar sofraya kadar olan bu zincirin bu halkalarıyla tek tek son dönemde daha yoğun e, uğraşmaya başladı. Ama bu tabii bir çözüm, bir şey getirmiyor. Yani e, ben bizi dinleyenlere hatırlatayım. Hı hı. 2010 yılında mesela bir hal yasası üzerinde çalışılırken e, büyük müjdeler verildi. İşte bu yasa çıkacak ve Türkiye'de yaş, sevize, meyve 100, en az %25 ucuzlayacak denildi. E, yasayla fiyatlar e, düşmez veya artmaz. Hani bu e, gerçekleşmediğini çok e, yakından gördük. Daha sonra e, gıda fiyatlarındaki artışı e, önlemek için hangi ürünün fiyatı artıyorsa onu ithal edelim ve fiyatı düşürelim politikası uygulanmaya başlandı. Hatta e, hani hasat döneminin tam ortasında çiftçi Hı -hı. bir yıl emek verdiği ürününü tam hasat ederken buğday asadı, arpa asadı döneminde geçen sene Haziran ayında Hı -hı. bir e, ithalat kararnamesi çıkarıldı. Bütün Bunlar tabii üreticiyi üretim yapmaktan uzaklaştırıyor. Bu kez ürün azalıyor. Üretici üretimi azaltınca nüfus artıyor. O aynı oranda üretim artmadığı için ürün azalınca fiyat artıyor. Fiyat artınca hadi tekrar ithalat yapalım. Bu sarmala girdi Türkiye ve yani bir ithalat sarmalı oluştu. İthalat yapıyorsunuz üretici rekabet edemediği için üretimden çekiliyor bir bölümü. Üretim azalıyor. Üretim azalınca fiyat artıyor. Tekrar başlıyorsunuz ithalata. Ya Bunun kesin olarak kırılması gerekiyordu. Bu yapılmadı. Bir dönem bir bakan şunu bile önerdi. Ya biz niye bu ürünleri ihraç ediyoruz? Ucuza gidiyor. Bunu işte Hans yiyeceğini Hasan yesin. O yüzden de iracatı durduralım, işte e, azaltalım veya hı hı. E, içerideki fiyatlar e, yani daha uygun olsun diye. Sonra Tarım ve Orman Bakanı bir ara işte et fiyatı yüksek olunca et yemeyin, ot yiyin dedi. Bu sefer otun fiyatı arttı. Yani baktığınız zaman hep e, o zincirin halkalarıyla tek tek e, mücadele edilmeye çalışılıyor. İşte en son soğan örneğinde siz de belirttiniz baskınlar yapıldı Yani bu dönemde zaten soğanın depoda olması gerekiyordu evet. Biz soğanın tohum üretimiyle ilgilenmezken Soğanın işte hasat dönemiyle ilgilenmezken Hı -hı. Onun hastalıklarıyla ilgilenmezken fiyat art, arttı Neden arttı işte tohumda problem var onun için arttı Üretici üretim yapamadı onun için fiyat arttı Hastalık vardı. Normalde %10 soğanda olan çürüme her sene. Bu yıl %30'a kadar çıktı bu hastalıktan dolayı. E biz bunlarla mücadele etmek yerine depoları basarak fiyatı düşürmeye çalıştık. 10 kuruş gibi bir fiyat düşüşü oldu bu. Çünkü insanlar korktu. Benim depoma da baskın hmm. yapacaklar diye elindeki soğanı piyasaya sürmek zorunda kaldı. E bu sefer fazla arz oldu. Fiyat Dediğim gibi 10 kuruş 20 kuruş düştü sonra gerçekle tekrar yüz yüze geldik o zaman soğan 5 liraydı şimdi 6 lira. Evet. Belki o önümüzdeki günlerde daha da artacak çünkü ilk soğan yeni soğan hasadı Mart Nisan ayında ancak olacak hmm. o zamana kadar depolardaki soğan bize yetecek mi yetmeyecek mi bunu konuşmamız lazım. Zaten Sonunda... orada da bir ithalat konusu soğanda da evet. bir gündeme geldi konuşuldu değil mi? Tep yani işte çare olarak da ithalat hı hı. gündeme getirildi. Şu an ithal edilen bir soğan da yok henüz ama hı. oradaki fiyat arttı ama o geride kaldı artık. Bu sefer biz marketlerle ilgili böyle bir yani evet. marketlerle ilgili en çok yazı yazanlardan biriyim ben. Gerçekten gıda fiyatlarını hı hı. belirlemede çok etkin. Hı. Çünkü 2010'da biraz önce söz ettiğim yasayla marketlere önemli imtiyazlar tanındı artık mahalle bakkalı yerine mahalle marketleri oluşmaya başladı. Her yerde marketler var ve toplu alım yaptıkları için üreticiden doğrudan alım yapma hakları var. Ama üreticiden doğrudan alım yaparken bunu fiyata yansıtmıyorlar açıkçası. Hmm. Onlar da sanki halden alıyor, sanki diğer bütün işlemlerden geçiyormuş gibi. Bir de fiyatı belirleme yetkisi elde ettiler. Neden? Çünkü Sözleşmeli üretim yaparak işte büyük üreticiden ürünleri toplu olarak alarak Ucuza alıp pahalıya satan bir mekanizma oluştu. Yani üreticide ucuz, tüketicide pahalı. Evet. Bunu yaratan kim? Yine aynı sistem. Evet. Ama şimdi deniliyor ki aslında biraz da seçim öncesi kamuoyuna şöyle bir mesaj verilmek isteniyor. Ey vatandaş, biz sana ucuz et yedirmek istiyoruz, biz sana Hı -hı. işte soğanlı Meyveyi, sebzeyi ucuza vermek istiyoruz ama işte bir bu depocular, bir de bu marketçiler bunu engelliyor. Biz sizin için onlarla mücadele ediyoruz gibi bir e, algı da yaratılmaya çalışılıyor. E bunun içerisinde de e, asıl sorunumuz yani tarımda, tarımsal üretimdeki asıl sorunumuz bizim girdi maliyetlerinin yüksek olması, evet. üreticinin ürettiği ürünle, Üretimi sürdürülebilir Hale getirememesi Nedir o yani diyelim ki işte domates üretiyor O domatesi sattığı zaman Onun parasıyla hem geçimini Sağlayacak hem de Bir dahaki dönem üretimi Sürdürebilecek işte gübre ilaç, bütün girdileri Alması gerekiyor işte o parayla bunu Alamadığı zaman üretim Yapmıyor ve tüketici konumuna Geçiyor yani bizim üretim Beklediğimiz Köylü, fırsaldaki insanlar artık bugün tüketici konumuna geçtiler. Biraz da bunun da Etkisi etkisiyle var. fiyatları kontrol edemiyoruz açıkçası. Evet, şimdi siz tabii söylediniz aslında ama belki o konuyu biraz daha açmakta fayda var. Şimdi son günlerde özellikle önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu konuda bir açıklama yaptı. Arkasından birkaç kez Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu tekrar etti. Yani faiz ve enflasyon düşerken marketlerde hala meyve ve sebze fiyatları düşmedi. Biz buna göz açtırmayız, yani işte vatandaşı, yurttaşı ömürttürmeyiz. Biz bunun evet. hesabını sorarız denildi ve işte market şeyleri başladı. Yani baskınları, kontrolleri başladı. Şimdi Erdoğan'ın tabii sizin de söylediğiniz gibi tam da erken seçim yerel seçimler öncesinde bu konunun bu şekilde gündemde tutuluyor olması işin bir boyutu. Tabii halciler de aynı şekilde Erdoğan'ı destekleyen bir takım açıklamalar yaptılar. Yani marketlerin bu fiyatları belirlemede çok etkili olduğuyla ilgili. Şimdi ticaret Bakanı da yine böyle defaatle söyledi geçtiğimiz günlerde yine dile getirdi hal yasasını işte değiştiriyoruz yeniliyoruz hal yasası yenilendikten sonra bizim bu dertlerimiz sorunlarımız çözülecek dedi siz de demin ifade ettiniz yani yasal düzenlemelerle fiyatlar ne düşer ne artar yani yasal düzenleme başka bir şey için evet. içindir yani piyasayı işte regüle etmek düzenlemek amaçlı yapılan şeylerdir şimdi bu hal yasasıyla ne öngörülüyor ve gerçekten fiyatlara herhangi bir etkisi olabilir mi bunun? Şimdi hal yasası dediğim gibi 2010'da kabul edildiğinde çıktığında işte fiyatlar %25 düşecek diye sunulmuştu. Ama bunu orada belirtilen yasayla öngörülen düzenleme veya yapılma beklentilerin hiçbiri gerçekleşmedi. Hmm. O yüzden de tekrar yasada bir değişiklik yapalım diye işte yaklaşık bir yıldır bunun üzerinde çalışma yapılıyor. Ve burada da temel hedef şu konulmuştur. Denildi ki yine komisyoncular işte ya bütün bu şeyi bozan, hmm. sistemi bozan, fiyatları arttıran aracılar ya da komisyoncular. Evet. Tabii komisyoncu sözcüğü zaten böyle çok hoş karşılanmadığı için hani komisyoncu oturduğu yerden... Para kazanan kişi gibi görüldüğü için evet. önce Berat Albayrak dedi ki komisyonculuğu kaldırıyoruz dedi. Yani böyle bir müjde gibi söyledi. Hmm. Sonra geriye dönüp ya bu komisyoncular ne iş yapıyor? Bir bakalım denildiğinde bir bakıldı ki özellikle küçük üretici açısından yani büyük üreticiler işte zaten biraz önce belirttiğimiz marketlerle, büyük alıcılarla, ihracatçılarla Çalışıyorlar ve onlara toplu olarak mal temin ediyorlar, ürün temin ediyorlar. Hı hı. Fakat küçük aile işletmeleri bugün tamamen komisyoncular üzerinden ürününü pazarlayabiliyor. Yani Antalya'da biraz önce geçti hani Antalya'da hı hı. diyelim domates üreten bir küçük üretici üretime başlarken Önce komisyoncusunu seçiyor açıkçası. Hmm. Neden? Çünkü komisyoncuya gidiyor, diyor ki ya ben domates üreteceğim ama benim param yok, malzemem yok. Komisyoncu ona e, girdileri temin ediyor. Yani fidesini alıyor, işte gübresini veriyor, e, sera malzemesini veriyor, ihtiyacı olan bu girdileri temin ediyor. Sonra ona e, para ihtiyacını avans olarak onu da temin ediyor. Üretici alıyor bunları, gidiyor üretimi yapıyor ve ürününü getirip komisyoncuya teslim ediyor. Şimdi burada üreticinin o zaman fiyat belirleme yetkisi zaten yok. Komisyoncu da bu ürünü alarak onun adına e, pazarlamaya çalışıyor. İşte %8 yasal komisyon bedeli var onu ödüyor devleti. E, belediye rüsumu var onu ödüyor ve e, üreticinin o ürününü alıcılara pazarlıyor. Hatta Antalya'ya gittiğiniz zaman hani üreticiye sorarlar senin komisyoncunun kim hmm. güvenilir, güvenilir olup olmadığını bile oradan bakarlar şimdi bu komisyonculuğu biz kaldıralım dediğiniz zaman özellikle bu küçük üreticinin üretim yapmaması noktasına geliyorsunuz Evet Dolayısıyla komisyonculuğu kaldırıyoruz deyince Sonra geri dönüp bakıldığında bu gerçekle yüzleşildi. Ha, ne hmm. olabilir? Bu sefer komisyoncu o ürünü getiriyor, domatesi getiriyor kasada da e, üretici getirip komisyoncuya veriyor. Aslında getirdiği domates e, bir kez kalite bakımından çok farklı bir içeriye sahip. Yani içinde birinci sınıf üründe var, e, ikinci kalite, üçüncü kalite ürün de var. Komisyoncu onu oradaki bir e, alıcıya verdiği zaman o da alıp o ürünü sınıflandırıyor diyelim ki 50 kuruştan alıyor domatesi onu sınıflandırdığı zaman bir bölümünü 1 liradan satıyor ikinci kalite olanını 75 kuruştan satıyor bilmem yani bunu yapacak o mekanizmayı bir üretici örgütü bir üretici kooperatifi bir birlik olsa tamam o zaman komisyoncular çok gerek kalmayacak ve üretici de o zaman bu girdileri kendi örgütünden temin edecek. Hı -hı. O örgütün bir e, paketleme tesisi olacak, sınıflandırma tesisi olacak. Bu yapı oluşturulmadığı için komisyonculuğu kaldırdığınız zaman e, Antalya'daki ürünü İstanbul'a ulaştırmanız mümkün olmuyor zaten. Bu nedenle de bundan vazgeçildi şu anda ve o askıya alındı. Yani hal yasası yeni değişiklik hmm. deyim yerindeyse çöktü daha çıkmadan Daha önce. çıkmadan. Hmm. Evet, evet, evet. Yani yine burada da bir yanlış teşhis var. Yani orada deniliyor ki Türkiye'de çok hal var. İşte hmm. 171 tane hal var. Biz bunun e, kapatıyor Sadece 35 tane kalacak. Toplama merkezleri oluşturulacak. Ürün toplama merkezleri. Ama orada bunu kim yapacak? O ürünü oraya kim getirecek? Nasıl e, tasnif edilecek? Bunlar hiçbiri yok yasada. Evet. Dolayısıyla yasa şu an, yasa değişikliği askıya alındı. Henüz çıkmadı. E, ama Yasayla zaten biraz önce siz de belirtiniz. Yani bunun yapısını, organizasyonunu düzenlersiniz. Yoksa yasa çıkardık fiyat düşecek veya yasayı çıkardık fiyatlar artacak diye bir şey mümkün değil. Mümkün değil. Evet. evet. Demek ki ha, biraz yapabilirsiniz hı. yasayla. Şu anda e, mesela üreticide KDV e, yok ama şeyde tüketicide %8 bunu yasayla düzenlersiniz %8 civarında bir fiyat düşüşü ilk etapta sağlayabilirsiniz ama hep söylüyorum işin temelle ilmeden yani üretici biraz önceki anlattığım örnekte yani üretici daha üretime başlarken zaten 1-0 yenik başlıyor. Evet. Peki, şimdi siz bu son yazdığınız yazıda da çok detaylı bir şekilde yer vermişsiniz. Marketlere, depolara baskın ve cezalarla daha fiyatı düşürülmez diye gayet evet. açık ve net bir şekilde izah etmişsiniz. İlgi duyan dinleyicilerimiz varsa tarımdünyası.net adresinden de girerek bu makaleyi okuyabilirler. Şimdi belki tekrardan... Ee, başa e, dönerek evet. e, bütün bu e, fiyat artışlarını Nasıl düzenleyeceğiz yani insanların işte kilosu 6 liraya 7 liraya patatesde de geçmişte geçen sene sorun yaşadık soğanda yaşadık bunlar temel gıda maddeleri herkesin evine giren gıda ürünleri bunlar ve herkesin kullandığı herkesin tükettiği ürünler başta bunlar olmak üzere evet. ve tabi meyve sebze temel şimdi mevsiminde olanı yiyin mevsiminde olan da Ucuz değil. Bunu da herkes market alışverişi yapıyor. Herkes bu gerçeğin de farkında. Fiyatları düşürmek için bu saatten sonra yapılabilecekler muhakkak vardır. Ne yapmak lazım? Evet. Şimdi öncelikle bu mevsiminde konusuna da bir açıklık getirmek <gülüyor> gerekiyor. Yani eskiden hani bundan 20 yıl önce diyelim, bu mevsimsellik vardı. Ama bugün gelişen sera teknolojisiyle üretim teknolojisiyle Artık mevsiminde diye bir şey açıkçası kalmadı. Yani her ürünü her mevsimde bulabiliyorsunuz. Hatta e, bir e, işte mesela kiraz üretimi Türkiye'de 45 günlük bir dönemi kapsıyor. Hmm. Ama kiraz üreten bir firma dünyanın değişik bölgelerindeki üreticilerden ürün alarak e, bunu 12 aya yayar, yaymaya çalışıyor diyelim. Yani evet. Şili'den kiraz getirerek Türkiye'deki marketi ya ben bunu 45 gün, 2 ay değil de işte bunu en az 8 ay, 9 ay tüketiciye sunabilmeliyim diyor. Market de bunu istiyor. Yani ben senden ürün alacağım ama bunun 12 ay ben rafıma koyacak ürün istiyorum diyor. Bunu bana temin edeceksin diyor. Yani şimdi mesela domates, patlıcan, işte biber bunlar artık eskiden yazın üretilirdi. İşte hazirandan sonra tüketilirdi ve kış içinde kurutularak saklanırdı. Kışında bunun kurusu tüketilirdi. Hı hı. Yani domates kurusu, işte patlıcanın, biberin kurusu tüketilirdi. Ama şimdi 12 ay zaten bu ürünler piyasada var. Ama şöyle var bazen işte tarla üretimi olduğu zaman daha fazla ürün oluyor. Sera ürünü olduğu zaman daha az oluyor. Daha az olunca da fiyatı yükseliyor. Ama bu da değil sadece sorun. Hani belirttiğiniz gibi ya mevsiminde dediğimiz ürünler de şu anda pahalı. Hı hı. Sadece şey değil. Aslında burada e, pahalı dediğimizde de bu da tartışmalı bir konu. Yani eğer girdif maliyetleriniz yüksekse ürün de pahalı oluyor. Evet. Ama burada üreticiye yansıyan bölümüne baktığınız zaman üreticiye bundan hani fiyat e, 10 liraya çıktığı zaman üretici bunun 9 lirasını almıyor. Fiyat e, 5 lirayken üretici bunun işte 1 lirasını alıyorsa fiyat 10 lira olduğu zaman da üretici bunun ancak 2 lirasını alabiliyor. Dolayısıyla burada hani şeyi en son Tarım ve Orman Bakanı Bekir Parkdemir'e işte mevsiminde tüketilen ürünleri fiyat o zaman düşer diye. Ya o zaman biz de mevsimine göre bakan seçme hakkımız <gülüyor> ya yani Mevsimine göre böyle bir şey kalmadı çünkü bakanın bundan bile haberi yok açıkçası. Yani ne yapılması gerekiyor kısaca evet. onu da belirteyim. Hı hı. Yani birincisi bizim tarıma bakışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani Biz hep şunu bekliyoruz. Gıda, gıda tarımsal üretim yapan çiftçilerin maliyetleri ne kadar artarsa artsın, biz hep domates bir lira olsun, işte hmm. soğan elli kuruş olsun, patates bir lirayı geçmesin. Hep böyle bir bakış açımız var. Evet. Halbuki maliyetler artarken bu mümkün mü? Yani çiftçi para kazanmadan bunu yapması mümkün değil. O zaman öncelikle hani şu an yapılan o zincirin gıda zincirinin her halkasıyla tek tek ilgilenmek yerine sonuçla ilgilenmek yerine bunu bir bütün olarak ele alıp üretimden başlayarak ya üretim aşamasında bizim ne sorunumuz var bunları çözerek sofraya doğru gelmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani ne sorunumuz var? İşte girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Üretici sattığı üründe yerine yenisini üretecek e, ürünü koyamıyorsa orada bir sorun var. Onu çözmemiz gerekiyor. Çiftçi para kazanamazsa üretimi sürdüremeyecek. Sürdüremeyince üretim azalacak. Fiyatlar yükselecek. Bu gayet ekonominin genel kuralı. kuralı evet. e, ürün kayıpları ile ilgili hep çok konuşuluyor ama bir türlü o organizasyon sağlanamıyor. Yani Türkiye yılda 50 milyon ton yaş sebze meyve üretiyor. Bunun %25'i direkt çok oluyor. Birçok ülkede kayıplar var ama %25 çok dediğiniz yüksek. zaman çok yüksek bir orak. E, bunu yönelik hiçbir çaba, hiçbir çalışma yok. Evet. İklim değişikliği Hı -hı. artık e, ürünlerin e, çiçeklenme dönemi, ürünlerin yetişme dönemlerini değiştiriyor. Yani buna uygun tohumu geliştirmeniz, buna uygun e, sera altyapısını yapısını veya tarlada üretim yapıyorsanız, buna uygun üretimi Yönlendirmeniz gerekiyor. İklim değişikliği bize de hiç ciddiye alınmıyor. Evet maalesef. Yani sanki yokmuş gibi davranılıyor. Doğru. E, halbuki her gün yaşıyoruz işte bu Aynen felaketleri. Öyle. Daha da çok yaşayacağız e, Buna yönelik de bir önlem alınmıyor. E, bir de ithalat sarmalını kırıp biraz önce söylediğim gibi yani çiftçile şu mesajın verilmesi gerekiyor. Biz e, ürünlerimizi senden alacağız. Sen para kazanacaksın. Yaşamını bununla sürdüreceksin. Ben böyle e, fiyatlar biraz kıpırdayınca hemen ithalat yapmayacağım. Bunu bu mesajı çiftçiye vermemiz gerekiyor. Evet. E, yani kapsayıcı bütüncül bir politik olması lazım. Böyle zincirin her halkasıyla ilgilenerek bu iş e, çözülmeyeceğini zaten on yıllardır görüyoruz açıkçası. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Ali Ekber Bey. Hem çok toparlayıcı oldu hem bilgilendirici oldu. Verdiğiniz bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz ve umalım ki yani hem başından itibaren üreticinin o alın terinin emeğinin göz ardı edilmediği ve tüketicinin de o bütün o zincirin halkalarından sonra sofralara gelen gıdanın da hem e, güvenilir hem e, ucuz bir şekilde insanlara e, ulaştırılması bundan sonra sağlanır e, diye e, umut <gülüyor> umutlu bir evet. şekilde ve bitirelim. Peki. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. E, çok güzel bir noktaya değindiniz. Ucuz olması kadar güvenli olması da belki onu da başka bir zaman evet. konuşmakta yer alıyor. Evet. Peki evet. çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Çok sağ Evet, bu hafta ekonomi ekolojide güncel bir konuyu ele almaya çalıştık. Uzman yazar Ali Ekber Yıldırım'la birlikte Dünya Gazetesi tarım yazarı. Evet, marketlerdeki fiyat yüksekliğiydi konumuz. Umarız ki bundan sonra bu konuda öne alınır iktidar tarafından ve hepimizi ilgilendiren bir konu. Hızlı çözümler bulunur diye umut ediyoruz. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji.